Benim canım ahbap için oğuz ağabey يا ولا ما تخاف لا ما Mm-hmm. Zohra, Daniel Varuyan, Leon Rakıcıyan. Bin dokuz kurbanları burada. Herkese iyi akşamlar. Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programı başladı. İlk sen Mahmut'una ben. Eser Hep Özdemir. bizlerle beraber olmayacak. Bu önümüzdeki iki hafta boyunca olmayacak. Bu 19 Ocak özel yayınında ben şimdi ilk yarım saatte olduğu gibi 19 Ocağı ayırarak aktarmaya başlayacağım sizlere. Evet bugün haftanın ilk dergisi tarihi bir gün. Hürad ödülünün ödülüşünün 8. yıldönümü olması vesilesiyle ilk yarım saatte sadece 19 Ocak olacak. İki kayıt dinledik bile şu ana kadar. İlki, Karapete bir kayıttı. Lavike Metini is ismini taşıyan bilindik bir klamıymış kendisinin. Karapete e, Aço, çok kısaca bahsedersek 1915'te ailesini kaybettikten sonra Kürt toplumu içinde yetişmiş ve Kürt coğrafyasındaki kadim hikaye anlatıcılığı olan bu okar geleneği yönelmişti. Evet geçtiğimiz hafta sonu aslında 15 Ocak tarihi yani onun ölüm ya da ölümüydü. Bu kaydı atlamıştık sizlere ama 103 yaşında 2005 yılının 15 Ocağında hayatta veda etmişti. Kara Evet bu bir kültürün kuvvetli sesi olan ama bununla beraber kültürler üstü bir nitelikte arz eden bir üretimin... Muhalifi Müsebbih Karapeti Haço başladık. Bu akşamın dergisine Gökçek Gürçay'ın davulu vardı. Bu arada az evvel dinlediğimiz kayıtta. Bu kaydın hemen ardından da bugünkü meydana gittik. Agos meydanındaydık bugün her 19 Ocak'ta olduğu gibi. Murat Anmungan bugün rantın arkadaşları ve ailesi adına bir konuşma yaptı. Birazdan onun kaydına da geçeceğiz. En son kulak attığımız kayıtsa Murat Anmungan mikrofonu geçmeden Önceki e, seramoniden ufakça bir parçaydı. Şimdi lafı daha fazla uzatmayacağım çünkü uzunca bir kayıtta hatta hepsini yayınlayamayacağız. Murat Anmunga'nın konuşmasının kaydının bir kısımdan itibaren başlatıyoruz. Evet, Frant dilinden bahsetti. Çok önemli bir şey söyledi. Daha girişte Murat Anmunga'nın dilsizliğinin her çeşidinin yaşandığı bu ülkede ölenler, ödüllenler, katledilenler, biz onlardan sonra Birkaç kelime daha fazla söyleyebilirim diye öldüler diye belirtti ve dinlen özelliklerinden bahsetti Murat Anmungan Hrantink onlara benzemiyordu dedi katillerini işaret ederek onların bilmediği bir Türkçe ile konuşuyordu onların bilmediği bir Ermeniçe ile konuşuyordu tüm halkların eşitliğine ve kardeşliğine adamıştı dilini kan kamaştıran savaş sözcükleri yoktu sözlüğünde kin tazelemek için değil hafıza tazelemek için söz alıyordu. Ee, i̇nsanları hınç bilemeye Ödeşmeye intikam almaya değil Geçmişiyle şimdisiyle ve kendiyle yüzleşmeye çağırıyordu İşte bu dil onun katillerini Evvancıydı dedikten sonra Konuşmasını sürdürdü Muratan Mungan Şimdi bu kısım haricinde Frantink'in dilinin Ayrılığı ve e, özelliğine dair Gizgahın ardından Geriye kalan e, tüm bölümleri Sizlere aktarmak istiyoruz Frantink'in katledilişinin 8. yıl dönümünde Arkadaşlar Katillerin her infazla birlikte tabancalarına çentik attıkları ikinci meşrutiyet öncesinden bugüne örgütlü tasarlanarak işlenen gazeteci cinayetlerin uzun listesinde Frank Dink siyasal bir cinayete kurban giden 62. kişiymiş. Ülkemizin hemen her güne siyasal bir cinayetin, bir katliamın, bir toplu kıymanın düştüğü Resmi tarih ajandasında kaderi 19 Ocak 2007'ye düşen, sözünün bedelini, vicdanının maliyetini canıyla ödeyen 62. kişi. Bu yüzden aradan geçen 8 yıl boyunca yetişen yeni kuşaklar ve sislenen hafızalar için belki de Karantin ki yeniden anlatmak, yeniden hatırlatmak gerekiyor. O sadece Ermeni halkının bir sözcüsü değil, tüm Türkiye'nin sesiydi. Ezilen, dışlanan, sömürülen tüm kesimlerin sesi. Bugün aramızda olsaydı Gezi Parkı direnişinde bizlerle saf tutacak, tarih boyunca 76 kez kıyıma uğramış, Orta Doğu'nun en kimsesiz, en sahipsiz halkı olan Ezidilerin yanında yer alacaktı. yaşamı boyunca kendine ve değerlerine sağlık kalmış biri olarak uzlaşmacı ama ödünsüz tutumuyla bu ülkede pek çok şeyi değiştirdi. Hatta ölümü bile çok şey öğretti bize. Hiçbir çevrenin, hiçbir iktidar odağının hoşuna gitmeye, gözüne girmeye çalışmadan doğru bildiklerini söyleyip inandıklarını savundu. Onun ve benzerlerinin verdiği mücadele, onların ölümleriyle birlikte kesintiye uğrayacak bir mücadele değildir. Burada ve meydanlarda toplanan kalabalıklar da zaten bunu gösteriyor. Bu coğrafyanın halklara ayak yapılmış çözümlemeler, üstün körü saptamalarla ışıklandırılamayacak kadar karmaşık, çok katmanlı bir geçmişten, Tarihin labirentinde kaybolmuş pek çok hikayenin içinden geçip geliyor. Bu nedenle Hrant Dink de Ermeni sorununun çözümü için Yeni bir dil ve her iki tarafın da ezberlerinin dışına çıkan Yeni bir yaklaşım gerektiğini düşünüyordu. Bu topraklarda yaşayan insanların Bu konuyu her yönüyle konuşarak Birbirlerini tanıyarak Birbirlerinin hikayelerini dinleyerek Birbirlerinin acılarını anlayarak, birbirlerine değerek, dokunarak zamanla bu sorunu barışçıl bir çözüme kavuşturabileceğine inanıyordu. Her iki topluluğun da hatıraları ve hafızaları arasında bir diyalog kurulması gerektiğine inanıyordu. Böylelikle resmi hafızaların yerini artık sivil hafızaların alacağını ümit ediyordu. Ermeni sorununu emperyal güçlerin uluslararası masalarda Türkiye'ye karşı elinde tuttuğu bir koz olmaktan çıkaracak olan şeyin halkların kendi arasında geliştireceği bu diyalog zemini olacağına inanıyordu. Bu yüzden Krantinck'in bu konuyla ilgili rüyalarından biri iki halkın birbiriyle kaynaşmasını sağlayacak Ermenistan Türkiye sınır kapısının açılmasıydı. Dostlar, arkadaşlar Ölülerimizin sadece hatıralarına değil Rüyalarına da sahip çıkmamız gerekir. İşte bugün o kapının açılması Pek çok şeyin kapısının da açılması demek olacaktır. O kapının açılması yüzyıldır ararak dağının doğruğuna çöken sisin dağılması olacaktır. O kapının açılması 2015 yılına çok yakışacaktır. Dostlar, arkadaşlar çoğunuzun bildiği gibi bu topraklarda her inkarın ardında yakın ya da uzak tarihli Toplu mezarlar yatar. Hrant Dink'in öldürülüşünün 8. yılı gene bildiğiniz gibi aynı zamanda 1915 Ermeni soykırımının 100. yılıdır. Ermeni soykırımının reddi, inkarı Türkiye'nin yüzyıllık yıllık yalnızlığıdır. Tarihte, hafızada, akılda, vicdanda ve dünyadaki yalnızlığıdır. yalnızlığı artık son bulmalıdır. Bu ülke geçmişin hayaletlerinden korkmayarak tarihiyle yüzleşmeli, geçmişte yaşananlara ilişkin sorumluluklarını üstlenmeli ve bu karanlık mirasın kahredici ağırlığından kurtulmalıdır. Bunu dünyanın azarlayan bakışları ya da başkalarının onayları için değil, kendisi için istemelidir. Geçmişten günümüze işlenen bunca cinayetin seyircisi bir toplum olmaktan kurtulmanın bir yolu da budur. Çünkü biliyoruz ki mücadele edilmesi gereken halklar, uluslar değil zihniyetlerdir. Uzun bir süredir bu ülkede sistemli odalarak ve giderek tırmanan bir biçimde toplumsal kutuplaşmalar yaratılıyor. Düşmanlıklar körükleniyor devleti yönetenler şiddet amigoluğu yapıyor. Oluşturulan bu alacak karanlık kuşağını andıran siyasal iklimle Türkiye adeta adım adım Enver Paşalarla Talat Paşalarla gecikmiş randevusuna sürükleniyor. Edirne'den Ardahan'a bölünmez dedikleri vatan Susurluk'tan Roboski'ye parça parça edildi ediliyor. İşte bu yüzden biz Hrant için, adalet için sekiz yıldır haykıranlar artık demokrasinin karikatörünü değil, kendisini istiyoruz. Acilen demokrasi ve koşulsuz ifade özgürlüğü istiyoruz. Kapılı kapılar ardında tezgahlanan karanlık oyunların göstermelik demokrasisini değil, gün ışığı demokrasisi istiyoruz. Layıklıktan ödün vermemiş bir demokrasi istiyoruz. Kimsenin, kimsenin kanına, canına susamadığı bir toplumda kurban almadan ve kurban vermeden yaşamak istiyoruz. Hemen her gün bir kadın cinayetinin işlenmediği, transların, eşcinsellerin nefret cinayetlerine kurban edilmediği, çocukların devlet kurşunlarıyla katledilmediği bir ülkede yaşamak istiyoruz. etnik, kültürel, dinsel, cinsel her çeşit ayrımcılığın ortadan kalktığı, kimsenin kimsenin yaşam biçimine, diline, dinine, mezhebine, inancına ya da inançsızlığına karışmadığı, herkesin eşit haklara sahip yurttaşlar olduğu, demokratik olgunluğa erişmiş bir toplumda barış, kardeşlik ve dayanışma içinde yaşamak istiyoruz. Ağaca, suya, parka, koruya, ormana herkesin ve her canlının yaşam hakkına saygılı, çok dilli, çok kültürlü, çok eğitli bir toplum olarak yaşamak istiyoruz. Vesayet biçimlerinin tümüne kayıtsız şartsız karşı çıkıyor 12 Mart'ların 12 Eylül'lerin apoletleriyle ılımlı kindarlık kravat takmış yobazlık arasında seçim yapmak istemiyoruz <gülüyor> Basın özgürlüğünü savunmak için Josie Charlie Hebdo diyorsak kimilerinden farklı olarak 1994'te İstanbul'da Özgür Ülke gazetesi bombalandığında sokaklara çıkmış olmanın gönül rahatlığıyla diyoruz. <gülüyor> Arkadaşlar Frank Dinkin ölümüyle bu ülke sadece kıymetli bir evladını kaybetmedi. Aynı zamanda önemli bir gazetecisini de kaybetti. Gazetecilik mesleğinin çok büyük ölçüde haysiyet kaybına uğradığı böyle bir dönemde ve onun ve onun gibi gazetecilerin yokluğu daha çok hissediliyor. Sırf bunun için bile Granting'in dördüncü çocuğu olan Agos gazetesine onun emanetini de sahip çıkmamız gerekiyor. Evet. Dilerim ve benzerlerinin uğruna öldükleri doğrular çok uzak olmayan bir gelecekte gün ışığı görmüş bir demokraside barış içinde bir arada yaşayan bir toplumda gündelik hayatın sözü bile edilmeye değmeyecek sıradan gerçekleri olur. Gene diyelim yakın bir gelecekte adalet yerini bulur. Sonraki yıllarda burada toplanacak olanlar Hala sonuçlanmamış bir hak ve adalet arayışı için değil, sadece kırantı ve hatıralarını yad etmek için bir araya gelirler. Evet, Murat Hamunga'nın 19 Ocak konuşmasına kulak verdik. Ranting meydana diyelim genç doluydu gerçekten bugün. Bu her ne kadar klişe bir tabiri olsaydı bizzat oradaydık. Bunu canı gönülden söylüyoruz aslında. Bakarsanız dört bir e, görüşten aslında insanların orada olduğu atılan sloganlardan, taşınan flamalardan ya da yer yer sessizliklerden de kendini belli ediyordu. E, aslında bu gün meydana gelemeyenler de hesabı katmak lazım tabii ki. İlla meydana e, kalkıp da gitmek değil, yürekleri e, Hrant beraber atanlar da 19 Ocağı'nın yarısını yine bugün işlerinde hissetmişlerdir. Murat A. konuşması aslında Türkiye'nin e, tarihinin e, farklı e, sorunlarına tek tek e, temas ederek e, tam da aslında Hranting'in işaret ettiği bir e, bir aradalık ve e, dayanışma e, kültürünün bir kere daha altını çizmiş oldu. Naçizane görüşümüz en azından böyle. Evet şimdi hızlıca devam edelim. Zira bir kayıt daha var. Size elden edecek olduğumuz Angela Davis'i duyacaksınız birazdan. Angela Davis geçtiğimiz haftalarda İstanbul'daydı. Hrant e adanan insan hakları konferansının konuşmacısıydı. hatta Amerikalı insan hakları aktivisti eski Karapanter üyesi Angela Davis konuşmasının başlığı haliyle Hrant Dink üzerineydi. Hrant Dink manası üzerine. Evet biz Angela Davis'e daha uzunca bir mülakat da yaptık aslında ama... Tam da 19 Ocak'tayken ranting hakkında e, söylediklerinden ufak bir bölümde sizlere aktarmak istiyoruz. Bu e, şimdi andığım e, söyleşinin tamamında önümüzdeki günlerde açık gazetede duyacağınızı en baştan söylemeliyim. Hranting, sömürgeciliğe, soykırıma ve ırkçılığa karşı mücadelenin bir sürekli sembolü olmaya devam ediyor. Onun adalet, barış ve eşitlik rüyasını yeryüzünden silmenin mümkün olduğunu düşünenler şimdi bilmelidirler ki onu yere düşürerek sayısız Hranting yarattınız. Dünyanın dört bir yanından insanlar hepimiz Hrantız diye bağırırken biz biliyoruz ki adalet ve eşitlik için verilen bu mücadele yaşamaya devam edecek. Ve Ermeni soykırımının bugüne olan etkisini araştırmak için inşa edilmeye çalışılan entelektüel ve popüler çevre, bana kalırsa ırkçılık, soykırım ve işgalci sömürgeciliğe karşı yürütülen global mücadele için merkezi ve hayati bir konudur. Hrant Dink'in ruhu yaşıyor ve giderek güçleniyor. Bu arada burada Hrant Dink'i anarken aynı zamanda geçtiğimiz salı mizah dayagısı düzenlenen saldırıda suikaste uğrayan Fransız gazetecilerine de selam etme müsaade ettik. Bu noktada şunu söylemek istiyorum. Öldürülen gazeteci ve polislerin ailelerine, arkadaşlarına başsağlığı dileklerine ilettiğimiz bu günlerde kendimiz de bir tehlikeye karşı uyarmak durumundayız. Bu tehlike şu, hemen ve hızla intikamcı bir duruşa yönelme. Ben bu olayın hairleri olan insanların ve başka bir takım şüphelilerin fotoğraflarına bakarken ve haklarında daha fazla şey öğrenmeye çalışırken bu yüzlerde yalnızca terörün yüzünü görmekten men ediyorum kendimi. Burada aynı zamanda şunu görmeye çalışıyorum. Bu kişiler başka bir geleceğin hayalini kurma şansını hiç elde edememiş ve yanlışa yönlendirilmiş kişiler. Yanlışa yönlendirilmiş bir gençlik. Sebep oldukları şiddet de işte geleceği düşleyememe kabiliyetsizdi. Pek çok vaka için şunu söyleyebiliriz. Şiddet çözüm olabilir de değildir. Şöyle ki getirdiği şeyin bir çözüm olduğu söylense de şiddetin bu şimdiyi geçmişten kopartan cezaya dayalı bir çözümdür. Gelecekteki çözümlerin önüne tıkayan cezai bir çözüm. O zaman öyle umalım ki Şahliyebdo'ya yapılan bu saldırıda hayatları kısa kesilenler için yas tutabilmenin yollarını bulalım. İntikam ve ölç etkisinden bizleri özgürleştirecek diyorlar öyle ki şu soruyu artık sorabileceğiz. Adalete doğru eylemeye nasıl başlayacağız? Öyle ki bu bizi birbirimize bağlayan ilişkilerde bir dönüşüme yol Angela Davis'in sesini duyduk Ranting anısına geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da gerçekleşen İnsan Hakları Konferansı'nda konuşmacı olarak buradaydı. Amerika'nın siyahi özgürlük hareketinin önde gelen figürlerinden Angela Davis Ranting'in bir sembol olarak manası ve geriye bıraktığı mirastan kısaca bahsetti. Evet ve bunun nasıl taşınacağından şimdi yeni bir dünya kurarken Ranting'in ideallerine ve aslında asla şiddeti ya da İntikama başvurmamak gerektiğinde, bir kez altını çizdi biz de 19 dokuz Ocak yayınında bir tadımlık kayıt olarak size bunları aktarmış olduk. Uzunca bir mülakatta Angela Davis'te yaptığımız tamamını ilerleyen günlerde açık dergi de, pardon açık gazete programında dinleme imkanınız olacak. Evet, bir ses montajı ile kapayacağız. Şimdi açık dergiyi ilk duyacağınız. Kayıt iki ana kayıttan oluşuyor zaten buluntu kayıt. Komidas Varteped'in e, bir tarla türküsü olacak. Bre Gomeş ismini taşıyan 1915'ten sonra soykırımdan sonra kendini sessizliğe e, mahkum etmiş olan ya da sessizliği te, e, tercih etmiş olan bu büyük ustanın sesinin ardından da Ali Rıfat Çağatay'ın e, resmi istiklal maaşı olamamış. İstiklal maaşı önermesi de birazdan yani şimdi e, duymaya başlayacağımız kaydın içerisinde yer almakta. Bu arada ekleyelim ki bu kayıtta geçtiğimiz haftalarda Kadıköy'deki sanat merkezi kargada gerçekleşmiş ses sergisi içerisinde yer alan bir ses işimizdi. Evet açık dergi devam edecek. <Gülüyor> Göre Ahmet o. Davranma kuşağını bir. Anam avradım olsun bu kara günlerin sonu gelir. Bir Bok yemişler, onu sardırlar düşünsün. Sen balık değilsin ki, sen balık değilsin ki, sen balık değilsin ki. Mekparmak, parmak dağ, sonu selamet.